Merhabalar merhabalar. İkimize ikimiz... Altımız Korkes da kaldı. altımız oldu. Evet, <gülüyor> bir anda altımıza altımıza çıktık. Şu anda en kalabalık ikimize ikimize ekiminden evet. Hepinize akşamlar gidiyoruz. Veya gündüz dinliyorsanız iyi günler gidiyoruz. Çünkü Gökçe geçen bölüm bunun duyarlılık aslında. Aynen. Çünkü yani. Gündüz dinliyorsanız evet, diye. Evet, Teşekkür ederiz. Bugün niye 6 kişi burada topandık ve neden böyle saçma bir etkinliğe imza atıyoruz diye sorarsanız... <gülüyor> Bir önceki bölüm başlattığımız... Evet, bir sever. önceki bölüm başlattığımız The Legacy. The Legend of the D&D Pandemi'nin gecik <gülüyor> görüşü. Biliyorsunuz ünlülerin DM'i... DM'lerin ünlüsü. diyenlerin ünlüsü Serkan Bey'le... Evet, ben küçük, yine buradayım. Merhaba. Da. Evet, Küçük Yalusuz Yor'a buluşmuştuk. Yine Küçük Yalusuz Yor'a da Yine benim Dungeon'a geldiler. <gülüyor> evet. Ve Serkan Bey yanında bazı başka karakterler samınlamış. <gülüyor> Birincisi Barış Bey burada. Kendisini... Ee, hiçbir yerden tanımıyorsunuz. Çünkü çok basımsız bir adam. <gülüyor> Sokakta görebileceğiniz herhalde yani normal bir insan. Sakalı mı? <gülüyor> Tek özelliği bu. O da az var yani. Saçı bile mutlu. Yani ne? o kadar. Ee, Serhat Bey bak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözlüklü falan böyle. Küçük <gülüyor> Öztüyo'na nasıl geldiniz? Kolay buldunuz mu? Metroleng. <gülüyor> Teşekkür ederim. Başka bir sorum yok. <gülüyor> <gülüyor> Ve Yağmur var. Merhabalar. Hoş geldin. Zor geldin mi? Islanlı yolda. <gülüyor> <gülüyor> evet bugün hava çok kötüydü. Tebrik ediyoruz. Buraya geldik. Gelmeyi başlayan herkesi. Ve ben varım. Evet. Ve Gökçe Hanım. Yine burada ya. Hoş bulduk. Neden acaba? İkimizi ekleyelim. Biz kanalından videoyu kovamadıkken. Hala bizim kanalımızdan ekmek yok. Maaşını biz ödüyoruz. Bir odasan de <gülüyor> <gülüyor> O yüzden lütfen takip edin. Abone olun. Işte üstümüze bit boncuk atın. <gülüyor> Evet, şimdi bugün D&D'ye gerçekten başlıyoruz. İlk bölüm Faktik başlıyoruz. Evet, ilk bölümüne girizgah yapacağız. O yüzden öncelikle bir zorun bir özetini alalım sizler. Serkan Hanım, Ayşe. <gülüyor> evet, teşekkür ederim. Şimdi, öncelikle e, bu... Teşekkür ederiz, sağ olun. Hiçbir, Hiçbir yerde... <gülüyor> yerde kolay kolay rastlayacağımız bir campaign olmayacak çünkü C çünkü ikimize ikimiz, e ikimiz e fark çünkü C evet. evet tabii ki de evet. böyle bir fark olması C lazım evet. bu bir metal campaign olacak yani metalden kastımız tabii ki burada müzik anlamında Hı. normal yani evet metal işçiliği yani işçiliği yani, yani. maden kastmıyoruz <gülüyor> o zaman bakışmayın <gülüyor> <be>, size elbette <gülüyor> cidden işçiliği zaten yani evet, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi hikayenin başladığı yer Krennor Krallığı ve bu krallığın şu anki imparatoru olan Üçüncü Frans e, ve büyük bir krallıkla Hı -hı. başlıyoruz. Üçüncü e, Frans kendisi ve altı kişiden oluşan bir konsey ile sekiz yıldır bu krallığın başında burayı İten. yönetiyor. İten. Muhafettik insanları ya muhafettik. Yok ya insanlar seviyor bu aldığı var. He iyi. Ee, ha, genç demokrasi de, varsa sıkıntı. Wow. Yani çok <gülüyor> demokrasi değil de. aslında. Yani, C -C -C o, yani imparatorluk yani. Öyle bir şey O tadı karıştırıyor ya. Kral, cincir, kelke o. Sen kelksin değil mi? Aramızdaki ait. Aramızdaki rengi. Üçüncü Frans 30 yaşında ee, babası Fernando'nun ölümünden sonra geliyor tahta evet. ve e, biraz daha böyle işi sanatsal boyuta taşımış. Biraz daha hani müzikle, sanatla biraz daha ilgilenmiş. Ee, ya yani askeri şeyler tabii ki var. Ülkenin askeri gücü yüksek ama biraz daha böyle adam. Sanat sepeti işte, evet. Özellikle müzik çok önemli ama bu ülkenin e, geçmişinde bir takım olaylar olmuş ve müziğe e, insanların deyimiyle şeytan karışmış. Rito. Muhtemelen. Yani, ya da Oshozbond'a diyebiliriz. Şey evet. Şey <gülüyor> Bazı insanların enstrümanları kullanırken böyle işte e, etraflarından yıldırım çıktı, gözünden ateşler çıktı söylentileri var. E, Tövbe estağfurullah. Böyle yavrumu. Ve bu Bununla beraber de metal müzik de oluyor. Hı ve hı. o zamanki Fernando yani bu çüncü Fransız babası bu müziği yani bunu bu şekilde kullanımını yasaklıyor ve herhangi bir büyüğü de kesinlikle krallıkta istemediğini belirtiyor. O öldükten sonra hadi Frans biraz daha e, bu konularda biraz daha servis zararlı olmadığı sürece büyüleri az buçuk e, kabul ediyor. Hmm. Ama öyle yani elemental büyülere falan evet. e, o hala evet. müsaade yok. Özellikle müzikle işin içine girdiği zaman evet. direkt yasaklanmış yani. Hı -hı. Ülke toprakları altı bölgeye ayrılmış durumda. Hı -hı. Lütfen bunu e, şeylerimize bir şekilde gösterelim. Bunu şey gösteririz şey. ya, paylaşırız evet. yani. Evet. Bu, da ben, evet, muhteşem paint evet. yeteneklerimle bu da YouTube. yapılmış. Yani. Youtube'a da çok da gerek yok. Yok, arkamızı da iyi bence, bence. Falan. Evet, tabii, lütfen. O ödeyi ben 3D falan çizebilirim böyle efektli mefekli, süper. Tamam, Bakarım tamam. Yani. Hatta <gülüyor> 4D içiyiz, böyle kokusu geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hatta 5D yapayım, şöyle <gülüyor> içindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de onun içindeyim. Neyse, <gülüyor> ne? <gülüyor> Umarım öyledi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi birinin, bu şehirlerden ve e, her biri, o konsey üyelerinden birinin denetimi altındadır. Altı yani 6 kişilik konsey, 6 tane bölge var. Bunlar zaten bölgesine göre ayrılmış her bir, her bir bölgenin bir özelliği var. Hmm. Ee, Kuzeybatı'da Stampharm denen e, zaten hepsi bütün şeyleri özellikle adından anlaşılacağı üzere Hı -hı. E, koydum. Evet. Stampharm buranın tarım ve hayvancılık evet. e, merkezi. Ee, tarım ve ben benlik yani. Evet, evet. <gülüyor> Niye bencilik olduğunu biraz daha anlayacaksınız. Yani geniş arazilerde çalışan bir sürü insanlar var. Çok fazla iş imkanları var insanlar için. Burada genelde çalışma <gülüyor> şeyleri var ama bir sürü çiftlikler de var. Yani insanlar da yaşıyor. Meyve, sebze yetiştirme her türlü şey burada yani. Ağaçlık genel olarak. E, doğal bir ortam yani. Bu Fransız ablası e, var. Andrea. <gülüyor> Bu bölgenin denetiminden... <gülüyor> <kursiyonu>. <gülüyor> Aynen tabii ki. Tabii ki yani. <gülüyor> Aynen. Şimdi bu ülkenin kuzeyinde bu arada imparatorluğun kuzeyinde yer alan bir Tamaron krallığı var. Bunlarla araları biraz limoni bu adamların ve bu yüzden de kuzey bölümünü, yani ülkenin kuzeyine ee, General Marcus'a devretmişler Hı. ve burayı bir askeri üs olarak Hangar deniliyor buraya. Güzel. Birinci ee, kolayda orada duruyor. Aynen. Yani orası. Ulan. Başına da feyzi çakar. Yani <gülüyor> olası bir <gülüyor> Sandır'ya karşı. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, orası bir kışla görevleniyor. Orada Güzel. durmadan asker yetiştiriliyor. Ee, yani General Marcus da çoğu zaman orada yer alıyor. Hı -hı. Ee, şu an için bir savaş. Yok yani ama ne olur ne olmaz yani. Biz çıkarttık. Evet, <gülüyor> aynen, aynen, kesin Genel yaparsınız. <gülüyor> <yok>. Kesin yaparsınız bunu <gülüyor> yani. Genelden Marcus'un bu sonra Fevzi <gülüyor> abi dememiz var ya. <gülüyor> <gülüyor> Bence var gibi. Marcus'un <gülüyor> unutacağız büyük ihtimalle. Aynen öyle sanırım. Şimdi bu ülkenin doğusu dağlarla çevrili, yani dağlardan geçilecek çok öyle. bir yer. Evet, evet. Ve <gülüyor> Brands Hammer denen doğu bölgesi var burada. Burası <gülüyor> maden şekli. Ee, cüce Grimg'i bu bölgeden e, sorumlu. Sevin. Ve cücelerin en yoğun Ya cüce bir titreme oldu. Ha siz görmediniz mi? Ben cüce deyince. Evet. Cücelerin de en yoğun yaşadığı yer zaten burası. Brandhammer. Eee dağlara yakın mı? Doğuda denir bu. A Anlaşıldı, Anlamadım. Anladım. <gülüyor> Siyasi hiçbir yapım yapmıyoruz. Yok. Ben göreceğim bir şey söyleyeyim. Anladım reis hakkında falan bir şey demiyorsun. Yok ya ya ya. Ya, <gülüyor> ya şimdi ya. <gülüyor> <gülüyor> Evet. evet. Ee, burada hem maden çıkartılıyor hem işte işlemeleri burada yapılıyor Aha. yani smelting kısmı falan hı. burada yapılıyor. Bizim hikayemizin başladığı yer ise batıda yer alan Beggers Nest denen bölge. Hı hı. Burası ee, anladığım zaman leş yani. nesneli, Aslında <gülüyor> ismi burası hem e, iki anlamı var. Bir gerçekten mekanın en batısı gerçekten dilenci mekanı gibi böyle. Bütün evet. ülkenin çar orada yani Bütün böyle ezik halk, unutulmuş halk hepsi orada yaşıyor. Aynı bizim evet. gibi. Ama e, <gülüyor> şey, bölgenin doğu kısmıysa yani merkeze yakın kısmıysa inanılmaz bir pazar celerindir. Güzel. Yani her şey orada alıp satılıyor ve e, ticarete doğru. Ticaretin, oluyor. yani her şeyi orada artık. Hı -hı. E, bak, buraya hatta özel ticari yollar var yani her yarı e, İpek yolu. Bir yolu şey. var, evet, abi. evet. Onlar buradan geçiyor <gülüyor> işte yani? <gülüyor> E5 gibi. E, evet. Lady Pandora, buranın denetiminden e, ines sorumlu. Bakın ne galiba bir yürümemiz var. Galiba bakın evet. kim ona şey ilişti. Ee, hani bu karakterle bu insanlar siz çok fazla tanımıyorsunuz. Sadece General Marcus çok eskiden <gülüyor> beri burada hani hizmet yapmış bir adam. Ta 50 yıl falan öncesinden ya 30-40 yıl öncesinden beri Hı -hı. tanınan bir adam olduğu için o adam tanınıyor. Diğerlerini çok fazla bilmiyorsunuz. Tamam. Tenk Yaşları sakartık. Bunlar tamam. 30-40 yaşlarında. <gülüyor> Marcus <gülüyor> daha ilk <büyük gülüyor> yaşta. Marcus 60 yaşlarında bir adam. E, beşinci bölge tam ortada yer alan Golden Lodge denen bir yer burası. İç anı olur. Evet. <gülüyor> e, burası Frans ve ailesi. Bütün hani krallık, bütün böyle afrenge adamların falan zenginlerin bulunduğu yer. Gerçekli Konya. Evet. <gülüyor> Aynen öyle. Buraya, buraya sıradan, oradan buradan insanları almıyorlar. Yani bir izin kağıdı tarzı bir şey Gigacus, olması lazım. Pasaport. <gülüyor> sadece ticari yani tüccarlar, karavanlar onlar da yine özel belgeleriyle sadece yollarını kullanabiliyor oranın askeri denetim içeride çok yüksek. Altıncı bölgede şehir ülkenin güneyinde yer alan Rusty Hook ve tabii ki Kaptan Barbaros burada göze çarpıyor. Çok yer dizisi Ne kadar güçlü bu korsan. Barbaros da koyacaktım. Barbaros koyayım. Güzel. Burası liman şehri, deniz çok tıkarı, çok balıkçılık ya. <gülüyor> yani anlayın. Kesin bir karakteri temel. Tabii tabii. <gülüyor> temel <gülüyor> temel tabii doğru zaten. Tabii. Bir tane takan koyacağız. Bir yani. şey mi bu adam? Deli. <gülüyor> yani. Bu arada dikkat ederseniz Golden Watch'ın e, yani denetiminin nerede olduğu, kimde olduğu bilinmiyor. Yani konseyin bir tane bilinmeyen üyesi var. Hmm. Hmm. Ee, böyle ya yani, e, şimdi boylarda böyle bir yok. Boylarda yani böyle 1.60, 1.70 boylarında. <gülüyor> ben değilim ya. Sadece <gülüyor> öyle... <gülüyor> Ya sadece böyle birkaç kere hadi e, bir sibiyeti falan görün <gülüyor> Kim olduğu hiç bilinmeyen, eee neceği bilinmeyen bir adamdır. Kimse büyüğü bilemez. Nasıl söyleyeyim? Ya da belki bir şeydir. Evet. Evet öyle İdris falan olabilir ya. Yani. <gülüyor> evet. Ve olaylar bu şekilde. Yani şiirin Hı. ana e, görüntüsü bu şekilde diyelim. Beggar's Nest'te de yani hikayenin başlayacağı yerde de, dediğim gibi e, insanların ekonomik sınıfları çok büyük. Yani çok zengin insanlar da var. Çok fakir, Hı -hı. Yer, ekmek bulamayan insanlar da, dilenciler de var. İstanbul. Yani. Evet. Ha, evet, evet, evet, evet. O tarzda bir şey yani. E, Nefrosu 30 bine yakın ama tabii bu... İstanbul değil. İstanbul değil. <gülüyor> 30 milyon. <gülüyor> ama tabii bu hani ticaretin yoğunluğuna göre de... Değişiyor. ...durmadan yani. değişiyor. Christmas zamanı çocuk. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> Black Friday acaba. Sıgıya gidiyorlar. İlla bir sene şey, domuz budur da doğurmuş. Black Friday'nin deminde şey... Friday'ler... Deminde şey abi... <gülüyor> <gülüyor> köle mesela. Bu arada temeli öyleymiş ya şey. Öyle mi? Evet evet evet. Aa! Ben nasıl bağlıyorum bak. Nasıl Harika ya. Didaktik bir kanal. Didaktik bir kanal. Evet. Biz niye köle almadık lan bu Neyse onu sonra Hayda. Ben aldım ya bir Aa tamam. Ben değilim. Kesinler. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Evet. evet. Karakterleri o zaman biri tanıyalım. O zaman karakterleri tanıyorken de şöyle bir şey yapalım. Biz Bigger's Nest'te nasıl buluştuğumuzu da tamam. en sonunda ekleyin. Hani oraya nasıl geldiğimizi Aynen, tamam. söyleyelim. O zaman Gökçe Gökçe'ye sözü bırakıyoruz. Gökçe değil. Toldrak diyeceksin. Öyle mi? Tabii. Tamam. Benim bir adım Toldrak bu arada. Hı hı. Ben bir dwarfım. Dwarf'um. Ee, klasımda paladinlerim. Felaket biçerim ben. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle bunu söyleyeyim. Handle Master. <gülüyor> Da, da, Abi bir elimde Warhammer var yani çekic, diğer elimde de bir shield'ım var. Cüce olmanın gereği olarak. Evet. Çekinç. Yani evet, kafanıza tek tek bulacağım. Ee, onun dışında işte şey, nereden geldim buraya nasıl ee, düştüm? Ya backstorydan bahsetmiyorum, backstory'ı daha ilerleyen zamanlarda bahsederiz. Biraz daha bir şey detaylı olacak. yaparız onu evet. tamam. Ee, ama şöyle ben işte zaten buranın bir yerlisiyim, burada yaşayan bir e, ailenin ferdi. Ve Dwarf e, olduğum için de böyle dolaşırken ederken etraflarda bir şey gördüğümde bir oyuktur, bir yeraltı yeridir bir şey gördüğüm zaman ilgimi çekiyor benim. Çünkü bu benim içimden gelen bir şey. Eline <gülüyor> tavşan gibi bir yerel <gülüyor> kızdı. Böyle yani ne şey gibi bir <gülüyor> Böyle elimde da. işte çekicimle belim, belimde falan dolaşırken öyle bir şey görünce, yeraltı açılan bir kapıdır, bir işte şeydir, mağara girişidir falan gibi bir şey görünce. Yani bir bakasım geliyor yani çünkü bir şeyler korkumuz da yok, pala denizi yani. Bu da bak ya, seni kapat etmişim dünyada. Evet, ve ben buraya giriyorum. Bundan sonrasında bilmiyorum tabii ki. De. Sadece oraya girişi yapıyorum. Benim girişim bu şekilde ve karakterim de böyle. İsmim Todrak Oakbeard. Oakbeard. O, o da sakal vurgulanacak <gülüyor> yani. <gülüyor> tabii ki de. Ha. Sakalım çünkü boyumdan uzun yani. <gülüyor> <gülüyor> Boyum 1.30. <bir otuz. gülüyor> Takalım heybetli. Evet. Ben bir tanıtayım. Evet. Sağolat Bey. Buyurun. Benim karakterim insanvi ba barbariyd. Barbar. Tamam teşekkür ederim. Evet. Şey evet. Adı evet. Yersen Yerson. <gülüyor> Kaliteli. Kas makinası diyoruz biz ama. Çoğu insan murder face demeyle tercih ediyor. <gülüyor> Ailen bir mezarlık hizmeti sunuyor. Krallığın ilk kurulduğu günlerden beri. Güzel. Yani, pan Nintendo yani. Aldan da kapı bir şey. Evet. Baya mezdeki diye. bu biraz, biraz da. Ailem ben küçük çocukken e, ölüyorlar. Bir hastalık sebebiyle. Ondan sonra bunların mez bunları gömerken aile mezarlığı içerisinde e, bu bazı müzik notaları, müzik malzemeleri buluyorum. Ve bir tane maske ve bir not buluyorum. Maske, Devil Horn yani boynuzları olan değişik bir maske ve orada küçük bir not var. Metal will never die olarak. Why? Daha sonra da öğreniyorum ki bizim aile eskiden metalciymiş. Belki de ailem de bana bunları söyleyecekti. Ancak söylemeye vakitleri olmamış. Beggar's Nest'e nasıl geldim? Beggar's Nest'e başlığı <gülüyor> ailemiz. Me mezarlık hizmetleri dışında, mezar taşı da yapıyorlar veya ufak tefek du duvarlara işlemelerdir vesaire işçilikleri de yapıyorlar. Ben Sonra... bir mezar taşı siparişimi getirirken, buluştuğumuz yere gelmiş bulunuyor. Bek... Şey... Underground. underground. Aynen. Baya bir... Tamam, mezar taşı da geliyorsak. Tamam, bu böyle. Hüseyin... İşte kabzı mal olur, <gülüyor> oğlu elfat yapar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, kaliteli. Evet. sıra Sırakında. Bende mi? Böyle gidiyor işte değil mi? Evet. <gülüyor> Şimdi bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Önce bir kişileyerek bakmasa. Evet. Düşünme. Düşünme. Düşünme. Seslenmek için. Seslerle <gülüyor> <yönetici> için. <gülüyor> Öncelikle ben Ata dönüş. <gülüyor> bir anlık. Anda... <gülüyor> be? Ben bir atım. <gülüyor> evet evet arkadaşlar. Ee, şakalarımız bittiyse atın. <gülüyor> ben ee, ağlamıyorum bu ay. <gülüyor> <bir> şey... <gülüyor> Gözüme bir şey kapıştı. Ah. Gözüme at kılık açtı. <gülüyor> evet. Ee, ben e, ailesi otunculuk yapan bir e, ayencı. <gülüyor> <gülüyor> Evet ben aslında e, ailem stem farmda yaşıyor bildiğin ve e, ağaç çiftliği vardı ağaç çiftliği ne demek biliyor musun? <gülüyor> Tabii ki bilmezsin. Ağaç çiftliği şu demektir abi ağaç yetiştiriyorlar yani gerçekten o ağaç istememi tamam demiştim lan damla. Ya. Ya. Evet. Ve ağaçları salarıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bunu gerçekten tahmin etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden biz mesela biz bizim ailem mesela <gülüyor> Veganlara karşıdır. <gülüyor> Çünkü bizim yetiştirdiklerimizi yiyorlar. Çok iyi yiyorlar. Çok sinirleniyoruz bizim. <gülüyor> bizim için ağaçtan her şeyden önce git. O yüzden biz veganlara karşıyız, gıcık oluyor. Ama sen de duryss, sen de bir hayvanısın yani. Sizin Tabii ben hayvanım. O <gülüyor> Sadece bunu söylemek istedim. <gülüyor> Ama ben de kurt olduğum zaman mesela ha. inek alabiliyorum doğada. Ya Ooo burada diyorsun ki bayağı yasak, evet. o veganlığın karşısına olacaksın. Tabii alacağım. İnşallah alırım da biraz ünlü oluruz. Yani, <gülüyor> İnşallah yani veganlar... O veganla kapışırsın da böyle. Evet, <gülüyor> Gerçekten. Sırf onu isterim. Yoksa veganlıkla hiçbir alam vermediğim Evet neyse. Ondan sonra neyse. ailem ama ben gençken e, tabii ki çok fazla ağaç kütüğü solamaktan kelli vefat ediyorlar. Gayet ecelli bilgiler. Ondan sonra ben bir ailemin mesleğine devam ettirirken Ondan uh -huh. sonra yerde kaz, kazı yaparken bir gün bir ağaç e, kabuğuna, bir meşe ağacı uh -huh. işlenmiş bir şey buluyorum, notalar, bir takım notalar buluyorum. Ondan sonra Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Adam sıkıldı hikaye. <gülüyor> Adam uyudu burda ya. <gülüyor> Allah Allah. Hiç geçerim. Sen bak senin hikayenle ben dilerim. Sıçmaya gitmeyen <gülüyor> <Bu arada gülüyor> bir adam bana değil. Bana gitti adam ciddi podcast'imiz devam ediyor. ciddi podcast'imiz Neyse kes kes. Falan. <gülüyor> Asla kesmeyeceğim. <gülüyor> en değerli yerler bu kadar. Onun sonra... Evet, sen hep bir sıçmalar nasıl geçti? Kızlar. Ah, ağlıyor mu? Yayınlanıyor mu? Böyle şeyler. Her biri sizce. Evet abi, sen de mi abi? Evet. Ondan sonra abi bir e, notalar yani notalar yazdığı bir ağaç kabuğu buluyorum. Aha. Bu notaları da kendi evimde bulduğum babamın panço e, suyuyla panço tarzı bir şey, ya, <gülüyor> ut uttazayım, yani, küçük bir. Ut. Oysa onunla çalmaya çalışıyorum ama çalamıyorum. Ama ilk iki notasını böyle dokunduğum anda bebi ha <gülüyor> <"Havrım." "Havrım." gülüyor> bir ata dönüşmüş gibi olup yeni geliyor. <gülüyor> böyle bir atsılık <gülüyor> hislenip yeni çöküyorsun bağım böyle. Tabii tabii. Oysa böyle bazı bölgelerin bir bakıyorum at gibi. <gülüyor> Hangi bölgeydi? Ayağı. Oysa Allah'a şahidim. Evet de evet. ondan başka hiçbir şey yok. Yok asla. Oysa <gülüyor> Çünkü geri kalanlar normalde de at gibi bahsediyorum. Ondan sonra neyse... Ondan sonra böyle bir at olur gibi oluyorum. Ondan sonra diyorum ki Allah bu neymiş?'' ''Bu neymiş ha?'' falan yapıyorum öyle. Ama şarkı da aşırı zor. Hiç ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir noto çalındığını görmedim <gülüyor> hayatımda. Şey yapıyorum. Bunu çalmaya alıyorum kendime ama o kadar iyi çalamadığım için... kendime bana öğretecek insanlar bulmak için... Becker's e doğru yola çıkıyorum artık geldiğim yerde işte nerede işte böyle nerede müzik yapılır. <gülüyor> işte müzik bilen var mı Ama... falan filan diye böyle mal mal söylerken insanlar tabii şşt, ne <gülüyor> diyorsun lan bilmem lan burada müzik mi alıyorsun falan filan derken birkaç tane böyle şey dedim yani böyle underground tip bana buluşacağımız yeri tarif ediyor. Evet. Ben de sırtımdan udum elimde chord staff'ım üstünde böyle postum postum Gayet. Vegan da böyle ay şey e, <gülüyor> ağaçlarından <gülüyor> geliyor vegan kulaklarını <gülüyor> şey. böyle evet. normal müzik şey değil normal müzik seviliyor yani sen hani ha. o şekilde hayır da ben böyle notayı falan gösteriyorum müzik notalar böyle çok hızlı çalmak işte böyle yaktırmak nerede yapılır <gülüyor> bir böyle shredding falan <gülüyor> Ud şiradik falan nerede oluyor diye böyle sorduğum zaman. Hayır biraz metali, metali andırıyorum. Metalin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ama böyle biraz metali andıran şeyler soruyorum insanlara. Melodik death metalcisi. <gülüyor> <gülüyor> Melodik death Metalci de öyle oluyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> metalin ne olduğunu çok bilmiyorlar. At'a benziyorlar falan. Evet. <gülüyor> evet. Benim hikayem budur. Saygılar, sevgiler, yakşamlar. Hadi görüşürüz o zaman. <gülüyor> evet. Barış. Benim... <gülüyor> benim ee, şado. şado. Benim isim yes. Kelbetör. Çelim. <gülüyor> <Aman. gülüyor> Dünümüz biz kelip. <gülüyor> başka bir özür <özellik>. abi. Als <gülüyor> kel olur mu ya? Ne o? İzleyicilerden biri <gülüyor> bana hayatımda kel el görmedim, görmezsin. Herhangi bir oyunda, herhangi bir hayal <gülüyor> bir el var mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Artık bak. Le kova dövme istiyordu. Evet. Ama dövmenin daha mı olacağına karar vermiyedik. Çakma havalı tavsiye ediyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ee, neyse, ee, krallığın dış tarafından geliyorum ben. Bir, e, oradaki herkes kendini öyle bir tutta bana... <gülüyor> Değişik bir örgütünüz galiba. <gülüyor> Saça karıştılar ya. Evvel saçı onu oraya. İki santim uzamış böyle, bu da hemen sence ulamışlar öyle. Mad Max tekiye İşte burada dövüş eğitime falan veriyorlar. E hiçbir şekilde bir amaç yok. Benim bildiğim. <gülüyor> Kendilerini <kendim> bildiğim, bir <gülüyor> kuruyor. <kullandım. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse. E, Erzaktır, kıyafetler falan bir şeyler satın almak için geldim ben buraya. Ama bir tane şerefsiz dedi ki benim yüzümü çaldı. Ben de onun peşinden gelirken buraya düştüm işte. <gülüyor> Güzel. En evet, son diyorsun. Yani gidiyoruz, kıyamete bakalım. <gülüyor> Peki malzemeleri alabildin mi? Onları aldım. Ama adam niye sadece yüzüğümü çaldı. Onun peşine gittin yani. Aynen, güzel. tabii ki ben yüzüğüm peşine gittim. Çünkü onunla gitti yani. Y evet. Yardırlar bir şey çünkü yok. Yuruk zaman birisinin onun işareti falan çıkıyor. Evet, yüzüğü seviyorum. Yani. Yani imza yani. Aynen, mutlak işletmek, mühür olarak kullanacağız. Belge doluyor. <de> <gülüyor> monk olduğunu da belirtilecek arada. Evet. Monk um. ama e, birkaç silah kullanma özelliğim var. Yani Monk'lar gibi değilim yani. Short sword ve bow. Yani böyle hayatında da böyle monk, kel, el, ok atıyor. <gülüyor> oh. <gülüyor> ya şey ya kukla. Ya, çok ya bunun iyi. bir şey olması lazım bence. Oyunda bir e, ekstra bir özelliğin karakter karşılaştık bir bir yani böyle confusion'la bu da lan <gülüyor> <yandım>. population. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <'ım. Evet>, <gülüyor> Korkarsın yani öyle bir tip görsen. Ne yaşadın lan sen? İyi onun nasıl olduğunu sizce? Zaten böyle adamlar uyanana kadar böyle bunlar neci falan bile böyle bir şey. tayfa çok sıkıntılı ya. alt var, cüce var, böyle bir <gülüyor> kit var. Bir de hayvan var bu 19STR'li adam var ya. Evet. Evet, hikayemiz... indiğimiz background bar gibi bir yerde. Başlıyor. Dın dın dın. Ben buraya şey ya. Ben tam buraya şey yiyeceğim. Evet, bizim çoğu şeyi. Aynen. D&D'yi evet. girişte Can, can de <gülüyor> <Aşk>. <gülüyor> bir şey var bende, daha önce diyen de bizim bir one shot diyen vardı, dinleyicilerimiz çok iyi <gülüyor> Çok sevildiği için zaten. Şey evet dinleyicilerimiz gerçekten çok iyi bir, Bu arada en dinlenen bölüm galiba değil mi? İkinci Üç ya da alalım. İkinci ya <gülüyor> <var>. da <gülüyor> <gülüyor> Hayır dört falım. O çok indir. Evet abi, başlayalım. Tamamdır. Şöyle bir kez. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor dedim? <gülüyor> <gülüyor> Efekt koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun söyle? Tamam. E oyunda <gülüyor> <aynen, tamam>, yeter Aynen, tabii yeter Fazla Doğal. Pazlı bu. A4. Lan do dolu olur. <gülüyor> A4 sert yapmak yazıyor üzerinde bu arada. Sert, sert olmayınca kullanacağız şey. sert. galiba. Sert, sert olmam lazım yani. Ya neyse ya notu bir bilgisayardan yazalım artık yapalım. Çılgın ya bir senaryo izleri bekliyor galiba. Hıh? <gülüyor> Çılgın bir senaryo izleri bekliyor diyorum. Şimdi e, öncelikle senaryo hani, senaryoyu... Yok, yok. <gülüyor> senaryo... Şey zaten... Şimdi uydum Şöyle. Ya evet, senaryonun, senaryonun, senaryonun ya. benim sadece belli başlı böyle e, hani kemik kısımlarını ben kendim şey yapıyorum. Çünkü gerisini her şeyi ben yazdığım zaman gerçekten o zaman çok bir anlamı kalmıyor. Ya, yani siz... Sen öyle bir plan kurarsan biz de kısıtlanıyoruz. Evet, yani hem siz de kısıtlanıyorsunuz. Bir şey Hem evet. de bazen şöyle oluyor eski oyunlarımızda. Ben mesela bir şey... Dizayn ediyorum. Şimdi soy muyum? Evet bu <gülüyor> adam ben başka bir şey yapmayayım. Dediyorum bu adam ki ben hikaye alsın diye. <gülüyor> şimdi geldi işin çiften çiften mi daha mı? Ben her saçamı saçımı kılıçdım. Ha, ha, ha işte. Şey. <gülüyor> bu türcüye ne yapacak şimdi? <gülüyor> <gülüyor> yani gel bu adama yapalım da şimdi. Geldi bu adama sever mi o da yani şimdi daha mı? O yüzden tamamıyla <gülüyor> açık bir oyun kuruyorsun. Yani. Aha evet. Herkes ee, yani işte. Çoğu şey e, yani bir takım şeyler e, hazır e, ama e, çoğunluğunu siz karar verirsiniz Evet ben yani en çok bu şekilde hani oynadığımız oyunlar en çok bu şekilde Aha. güzel oldu. çünkü hepiniz bu e, şehrin yani, yani, neredeyse göbeğinde bir underground Mekan. mekanındasınız. E, Böyle bir ortalıkta hepiniz tamam. toplaştınız yani böyle hep yakın zamanlarda denk geldiniz böyle bir mal birbirinize bakıyorsunuz falan. Böyle. Bu at bir tane kelimesi. Yani dur <Gülüyor> da <Gülüyor> daha at yok, dur. Daha at yok. Daha oluyor. Bir şey böyle. İniştirme seni. Yok lan. Niye iniştirme? Kavga etmeyeceksin. Sıra sıra takılım. Amaçla gelen tek kişi benim herhalde. Peder abi ya senin tabi elinde mezar taşıyla bir şey <gülüyor> ya Oğlum çok sıkıntılı bir tayfa ya, <gülüyor> ya. bir tane düzgün adam şey. yok <gülüyor> <gülüyor> bir tane bir işinde gücünse modern normal bir umut yok ya, ya işinde gücünse yılan işte mezar taşı <gülüyor> sitede getirdi bayağı evet, normal abi <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, biraz böyle etrafa Bakındığınız zaman zaten yüksek bir müzik var. Ama e, böyle bildiğiniz bir müzik gibi değil. Hı. Yani sizin böyle size şimdiye kadar öğretilen çok fazla böyle hani basit perli çalgılarla, üflemeli çalgılarla falan çalınan bir şey değil gibi. Ve çıkan sesi de daha önce hiçbir müzik ayetinden duyduğunuz bir e, sese benzemiyor yani duyduklarınız. E, bir böyle... İçinizde bir şeyler kıpraşıyor yani o müziği duyduğunuz zaman. Evet. Ama tam olarak da ne olduğunu anlam veremiyorsunuz. Bir böyle e, yarı korkulu, yarı böyle e, merakla etrafı. Tam bu noktada bir araya geliyorum. İçimden bir şey geliyor. Eyvah. Ve bir zar atıyorum abi. <gülüyor> o ana geliyoruz. Hemen <gülüyor> yapalım mı bu işi? At olacak. Hayır, at olmayacak. Böyle belirli bir Hayvan sıkılasından bir şey atalım. Ki seyircilerimiz benim nasıl bir kartel olduğumu anlasın. At bir tane, bir 20 at. 20 mi? Tamam. Fadeye de ödü. Hazırlıyorum. İki at. Şey, <gülüyor> şey mi? Karınca marınca olur. Ben de... <gülüyor> kelebek falan daha mı? Bit <gülüyor> <u> <gülüyor> şey. bitme. <gülüyor> Kımın zararı bir şey oluyor. E, bir anda böyle bir suratın... Böyle küçük bir hayvana böyle... Suratın küçülmeye başladı böyle yavaş yavaş. Yani. Kedi suratı oldu bir anda böyle. Kedi kafası oldu. Böyle herkes sana bakıyor böyle salak salak. Ben abi yavaş yavaş çekicimi <gülüyor> kaptırıyorum. <gülüyor> Tabii çok kısa böyle 1-2 saniye sürdü. Tekrar normal haline yani geri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet, Nasıl bir tepki vereceksiniz ulan? Adam kafası kedi oldu. Ben hani dediğim gibi tam o sırada çekicimi kaldırdım. Hani ne oluyoruz diye. Çünkü daha önce şey karıya doğru bakma bir şey gerekiyor değil. tabii. <gülüyor> tabi. <evet. gülüyor> ben yukarı doğru bakıyorum böyle. Ben ben tamam, tamam o ben şey yapıyorum. Sonra hemen geri koyuyorum bu normalleşti. Sen çikifte oynayan Belet, gel buraya. <gülüyor> Oğlum senin bu yaşta nasıl sakalım çikif? <gülüyor> ne var? Bizim okalarda böyle lerini özgürle küçük yapalım. Ben de diyorum ki lan biraz önce sanki kedi oluyordum. <gülüyor> bizim senin gibileri bizim orada zahiliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki düş olasınız. Saçını falan. Sen de duboflucis'sin. bir şey, şey yapıyorsun? Sana böyle bir akarlamıyorum ben. Tamam, şimdi o işi bu işi bırak. <gülüyor> Bu sırada yanınıza böyle 1.80 boylarında Ben böyle oluyorum e <gülüyor> Ya böyle uzunca bir saçı olan böyle arkadan neredeyse ve yani sırtına kadar falan uzanan e Suratı falan çok gözükmüyor böyle ortalık zaten biraz karanlık Hı -hı. ışık çok az Çok fazla bir şey göremiyorsunuz yani Bir adam yanınıza yaklaşıyor ve size Beydar yardımcı olabilir miyim? Valla ben burada araya gelmek istiyorum. Olayin içinde miyim şu anda? Olayin içinde derken? Söylüyoruz. Mağazalara gidiyor muyum öyle yani? Dün sen <gülüyor> ne yapmak istiyorsan etrafı ya incele. Ciddi yani. mevzusu da gördün yani. Ama ilgilenmedi <gülüyor> çünkü onunla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman. Sen gidin ilgilenin. çok bak. Beni <gülüyor> benim üstüm çalınıyor çünkü benim üstümler. Ben onu çalak di bir şey. Ben bulmaya çalışıyorum. İçerilerden falan ne bakıyorum bana bakınıyor. Bizim burada hırsız olmaz. Çalar adam buraya doğru gitti dedim. E, Üstünde. Ha kimin kimle konuşuyor ya bu? Evet sayılır ismiymiş de. Uzun saçlı dayı mı? Uzun saçlı dayı, ya. dayı da Bizim yanımız bizim <gülüyor> yanımıza gelmedi mi? <gülüyor> Hepimiz aynı yerdeyiz yani. Orta ya geldi. Me, mekan odası ya. Kalenimi çıkartıyorum. Havaya Sen çiziyorum bu yüzüğü burada. bana haber verirsen çok mutlu olurum. Kağıda mı böyle yani bir şey? Yani o tarz bir şey yani. Ben şey yapıyorum bu arada, buna eğilip bir şey diyeyim, şu kelalf mi? <gülüyor> şu el... ya, Anlamadım ama. Adam aldı kağıdı, daha önce hiç görmedim. Bizim çocuklara sorarım. Eyvallah patlım. Ben de araya girerim. Benden de mezar taşı istemişlerdi diye araya girerim. He, <gülüyor> <gülüyor> <Evet>, sen <gülüyor> muharsız çağırmıştı beni. <gülüyor> evet. Tamam, sen içeriye doğru devam et, ikinci kapıdan sağa gir. Oraya teslim edebilirsin. Tamamdır. Alıyorum bu mezar taşıyı tekrar. O adam da böyle bokuyor. Ne yapalım? Çünkü intibidetin bir insanı. Nereden buluyorlar var bu adam? <gülüyor> <gülüyor> bu arada karakterim 1.95 boyunda. Evet biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunu benim. Bayağı bir <gülüyor> <bayağı gülüyor> <bayağı, farklı. gülüyor> <C> zaten. <'cilerimize. gülüyor> bu arada ben hala ismini falan vermedim. Farkında mısınız? Evet. Neden? Çünkü meta genlik oyunda yer geldiği zaman söyleyeceğim. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. Nuvar mı? Hayır, aslında isim koymadım ona aklıma geldi. <gülüyor> Asla böyle bir düşüncem yok. Ama öyle olmasa daha güzel. Evet. Bu arada Hı. sen Hı. Hı. E, işte içeriye girdi mezar taşı falan Hı. bıraktın. Ve sana bunun karşılığında hemen bir zar atarak adam direkt goldla başlıyor. 100 gold. 100. Ne oldu kaç vardı lan? 100 goldu da 20, 20 golum vardı herkesin baştan düşe 20 goldu vardı. 120 goldu. Ama sen yok. <gülüyor> sen muvaffak <gülüyor> mı? Ben tamamen <gülüyor> <zaten ben> sadece <gülüyor> işte beş parça sadece bir şeyler geziyen ben. sadece kulan için işte alışveriş parası vardı yanında onu da zaten. Şu ne soruyor bu? Elf çıplak mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben iyisin deliyorum bir konuşma da. Içime diyorum, demiyorum. Üstüne samurak şeyler var. Ben böyle taş, şey, şey yapıyorum, böyle içinde bir öfke oluyor böyle, o adama gidiyorum, uçalım müzik ne diyorum. Ama bayağı intime yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz böyle bir şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadan yaklaşıyorum şöyle. <gülüyor> en sesine doğru konuşuyor. <gülüyor> Hayır, Bu çok yakın. En ses şey yapıyorum şey şöyle. Birader diye. Siz buralarda yenisiniz galiba. Öyle görünüyor. <gülüyor> evet yenik. Ne olmuş? He? Ne olur? Ha? Ne olur? Hadi, ya sen ölçünün. Ya bir kesin daha yapacaktı. Kesin burada ölüyorsun. Siz daha önce hiç bu müziği bilmiyorsunuz sanırım. Hayır duymadık. Evet ama ben çok beğendim diye böyle... Son bir alf ya. Kelef. Gelin ben. Kel. Ve e, sizi kendisini takip etmenizi ister. Ha, bu Pick of Death Star'ın filmi değil mi? İçeri sokuyor. Evet. Gelin ben. <gülüyor> Evet. evet, takip ediyoruz. Aynen, takip ben gidiyorum. Gidiyorum. Ya ben gidiyorum. Ve ben uyudu sağlayacağız yani. ee, Sizi bir kat daha aşağıya, yani bir bölgeye daha indirir. Eyvah. Orada artık böyle müzik gittikçe zaten sesini çok rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Sanki e, yani gök gürültüsü gibi bir müzik <gülüyor> beraberinde... Ben korkmadım. E, <gülüyor> Bu, bu arada öyle. bu müziğin ne olduğunu öğrenmek isteyenler lütfen podcast'imizin birinci bölümünü dinleyin. <gülüyor> Hemen reklamayı. Güzel. <gülüyor> <yapayım. gülüyor> evet. Podcast'imizin birinci bölümünde <gülüyor> <Evet. gülüyor> evet. podcast <'imizin> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve dördüncü bölümün metal yüzleri dinleyemeyiz. Okay, okay. Dördüncü bölümü, bölüm mü birinci bölümde konserlerdi değil. Ne kadar ezbere biliyorsun <Hatırlıyor> <gülüyor> ya. Ya <gülüyor> biz kanala hakimiz. Sanırım kimseyimizin ikincisi galiba. Tabii tabii. Güzel. Evet abi. Siz de aşağıda işte. Bir alt kata indikten sonra bir odaya girmenizi ister. Ve der ki o kapıyı açar sizi. Cevaplarınızı burada bulabilirsiniz. Buyurun içeri girelim. Ben koşa koşa böyle giriyorum en önünde. İçeri girelim. Ben girerken şeyi soruyorum adama. Senin adın neydi? diyorum Bunu eğer içeriden çıkabilirsiniz. O zaman hayda Haydaa. Bunu Biz de duyuyoruz değil mi? Evet. Ben bir çanak kapayı uzatırım. vararak <gülüyor> var? <ediyorum. gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> ben bunun için <gülüyor> Ben bunun için burada <gülüyor> değilim. Alayım <Abi>, bir dakika. <gülüyor> Abi, <gülüyor> dakika. Ne aradayım? <araylara> ben <gülüyor> niye buradayım? Söyle ne var? Abi içeride... Bir tane bir masanın başına oturmuş bir adam var. Ee, yani biraz uzaktı hani odanın ilerisinde ve ışık çok yok ya yani adamın şeyin tipini hı. falan göremiyorsun. Bir kitap değil silah, baltıkla ben de. Yok bir şey yok. adamın arkasında bir kütüphane var. Kütüphane? Evet bayağı büyük, bayağı bir kitap var yani arkasında. Hı hı. Odanın içinde öyle çok fazla bir şey yok ama çok fazla enstrümanlar var, müzik aletleri Anladım var. ben içeri giriyorum ama çok dikkatliyim ben de <gülüyor> götüme başa bak. <gülüyor> daha kilometre bir şey olmasın diye. Girdiniz mi hepimiz için? Evet. Evet. Evet. Siz girdiğinizde diğer adam arkadan kapıyı çekiyor. Anladınız mı? yapıp bir tarantula tüyü çıkartıp geri kaçın <gülüyor> <gülüyor> Şimdi abi hepiniz bir öncelikle grup perception eee çek atıyorsunuz. Şu an 20. Biraz dehşet. Al. Tabii ki 20. Da. Bütün çekte her şeyi 20. Tabii ki artı 6 6 5. <gülüyor> Benim 11 bir, bir saniye, altı attım. Perception ne kadar? Arasın, <gülüyor> <gülüyor> Baktım bir şey var mı? 6. Altı et, sen yedi oldu. 7. Ben düşük bu beş. Tamam, bir şey fark edelim. Söyleme yapacağım. Hiç farkında değiliz ama. Ben sana ne bileyim, ne oldu ya? Aa, elinde stafım var bir şey. Aa, neredeyiz biz? Falan diye dolaşıyor. ''Ya adama ne oldu?'' diye falan diyelim. <gülüyor> <gülüyor> bu <Bukçe> ne yapıyor? <gülüyor> Bana da bir şey diyor. Ağabeyiz. Bir kere olan Erf Tekrar soruyor. <sorunlar. gülüyor> Beni de batıyorum <gülüyor> çıptıp böyle Artık. Masanın başında bu arada oturan böyle uzun saçlı yine bir adam var. Ama böyle öne doğru bakıyor çok fazla görmüyorsunuz saçları turuncu e, su böyle, böyle aşk uzak böyle uzun saçlı Hı -hı. bir arkadaş kendileri size doğru şöyle yavaş yavaş kafasını kaldırıp bakıyor Merhaba As yani buraya ırkınızdır. Çünkü bu değil. <gülüyor> Elf gösteriyorsunuz. <gülüyor> e, ne için gelmiş olabilirsiniz? Ya ben artık <gülüyor> patlayacağım. Yüzüm <çalacak>. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> çabuk. Yüzüme devam. <gülüyor> ben şimdi bunu tutuyorum şöyle. Matya'yı çıkartıyorum böyle bununla bir alakası var mı diyorum. Kime diyorsun? Bana mı diyorsun? Adama diyorsun. Benim yüzüm ne oldu? ya? Nereden bulmuş? Olabilirsin acaba. Benim Sen, aileme mi? Aile. Ailene mi? Evet. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki, bunların anlamını burada duyduğunuz şeylerin ne olduğuna dair bir fikriniz var mı? Yok <gülüyor> şey artık birinin gerçekten söylemesini bekliyorum. Bey arkadaşı sap diye ses yüz sordum ben. adı göz sillerim Bu hayatta bir yüzükten daha önemli şeyler de olduğunu düşünüyorum. Mesela... <gülüyor> i̇şte <yapayım> de <gülüyor> <Bu> <gülüyor> o adam çok derin konuştu. Zıplıyor. Hepinizin bir meraktan ötürü veya en azından bir işin üçlüğünden hatırı buraya geldiğini düşünüyorum. Zaten insanın başarıya Bela geliyorsa ya meraktan ya yardımdan. İçimsel olarak diyorum buraya geliyorum çünkü benim böyle bir şeyim yoktu. Benim herhangi bir amacım yok burada. Bu ülkenin, bu krallığın yaklaşık 50 yıl önce başından geçenleri biliyor musunuz? Hayır. Bilmem mi? No. Bilmiyorum. <gülüyor> niye böyle okumuş Sadece söylemçileri duymuş olabilirsiniz. Bir e, history check atın. Hepimiz mi yine? Evet. 20. 7. History <gülüyor> <Sen her> eksi. <şeyi gülüyor> <biçim. gülüyor> 15, 15 <gülüyor> Fark etmez. 20. Net 20. Ha. Sen her şeyini biliyorsun. Ben de 17 attım. Tamam evet, sen de. 20 yok abi 7. Evet. <gülüyor> üniversitede <gülüyor> siyafat ben... bilimler okumuştum. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam, ben de bir <gülüyor> şey bilmiyorum. Sen de attım. Tamam. Senin gününü biliyosun. Tarih'i bir süzmanlık <gülüyor> Adam gülşat. <gülüyor> adamın ilk sifre meleki Adam 20 attı, adamın... bir tane ilgi alınım varmış tabi ki. <gülüyor> ama ben background'ımdan dolayı bilmemeliyim ya. Ben sanki bilmiyordum bu işin ne olduğunu. Hı, direkt bilmiyorsam... Evet, bilmiyor. direkt bilmiyordum. Beni çatma şey yapmanın yürü. Ya bende background'ımdan dolayısında bir fit, ufak fikrim var. Çünkü babamın katledilmesi, filmlerle metalcilik falan oradan biraz fikrim var ama... Tam olarak müziğin ne olduğunu orada da bilmiyorum. Tamam. daha önce duymamışım. Tamam. Ben şiddetlerim diye. Bu çabuk böyle su Ver bakayım bir <bitiririm. gülüyor> tırmı. Bu krallığın zamanında bir takım söylentilerden dolayı, belki kulağınıza gelmiştir ama, müzik çalan insanların bir takım güçlerle beraber müziği değiştirdiğine dair bir takım duyumlar vardı. Ve insanların müzik çalarken kendinden geçtiğini, bazılarının doğaüstü şeyler ortaya çıkarttığını söylüyorlardı ve bunu yapan insanları bu ülkeden ya zindana attılar ya da öldürerek onları Yorum. artık burada tutmuyorlar. Ve Yorum. bu müzik kesinlikle artık yasaklandı. Bu şekilde çalmak Artık kanun dışı kabul ediliyor. Bunu söyledikten sonra ben diyorum ki evet diyorum. Bu müzik olduğunu bilmiyordum. Ama bu sebeple benim ailem de katledilmişti diyorum. Sadece bu kadarını diyorum ben yani müziği diyorum. Bir de şöyle öpeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, hala burada ne yaptığınızda bak. Yüzük. Çok affedersiniz muhabbet çok iyi ama bir yüzük var mıydı? <gülüyor> Beja siz iki nereye yoldunuz? <gülüyor> evet. Eğer ailen bu işin içinde öldüyse onlarla Ama. ilgili detayları burada öğrenebilirsin. Ağlıyorum ne kadar Ama güzel denk geldim. Nasıl <gülüyor> bu, bu şimdi komedi adam. Ama her şeyden önce size bir takım şeyler göstermeme izin verin. Tabii geldim ya. Tövbe Aa, ne ben ne gösteriyor şey şey. Abi, şöyle gösteriyor muyum ben? Göster diyor. Şöyle bir ayağa kalktır. Orada duran işte bir müzik aleti. E, günümüzde gitar olarak bilinen. <gülüyor> Markası Fender. Ee, <Kendim gülüyor> <kentak. gülüyor> eee reklam yapıyor. O zamanki tabi... Yani elektro olmasa da görünen bir gitara benziyor. Sıradan bir gitara benziyor. Eleman buna eline alır ve e, siz de sadece adamın sıradan bir müzisyen gözüyle bakıyorsunuz adana. Ve şöyle adam bir iki nota çalmaya başladığı anda hem hepinizin böyle içinde değişik bir takım güçler mi atalarım ve yani. <gülüyor> <ade, gülüyor> e, çalan adamın e, gerçekten gözlerinden alevler çıkmaya başladığını wow. görürsünüz wow. ve burada <gülüyor> den <gülüyor> diye böyle bir e, şu zamanki aslında evet ha, evet <gülüyor> mi evet, evet abi adam Daha ne kadar e, şu anda hastalığıyla bozuyor, kendi ağrıcı evet, şifa evet. diyoruz. <gülüyor> evet, kansere maalesef evet. savaşıyor şu anda. Evet, kendisi ağrıcı şifa evet. diyoruz. Buradan bizi dinlediğinde çok iyi biliyoruz. Daima. Hayır. Türkçürü zaten biliyor kendisi. <gülüyor> <gülüyor> en son geldiğimiz konu. Ve Sweetling Blood'ın introsunu wow. çalaraktan hemen buraya bekliyorum. Evet, lütfen saniye. lütfen 3 saniyede seni veririz. Evet. <gülüyor> Devmastino da da vardı 5 saat. 5 dakika bir saniye. Hasta hep böyle ucu ucuktan. Evet abi açlık falan. oh çıkmış parı. Böyle. Bu <gülüyor> arada bir şey yapalım. Eee ikinci bölümde bundan konuşalım. Eee Devmastino olan hikayemizin maceraları evet. artık neler? Merak ediyorsanız yorumlara komentte be youtube'a <gülüyor> ve instagram'a çat çat çat çat takip ediyoruz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet ikinci bölümde o zaman